Günaydın. Günün ilk haberi olarak Zeytin Hayattır diyerek Salih Madra tarafından başlatılan kampanya hızla yoluna devam ediyor. Bununla birlikte Salih Madra'nın kampanyanın destekçileri ve destekçi olacakları bir mesajı var. Kendisine kulak verelim. Diyor ki Zeytin Hayattır. Çıktığım bu yolda sadece 5 gün içinde bu sese sesini katan 67 bin kişiden biri olduğunuz için teşekkürler. Duyarlılığınız sayesinde verdiğiniz güçle büyük bir heyet oluşturduk. UZZK, Tarış, Marmara Birlik, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İthalatçıları Birliği ile Ayvalık, Bruhani, Edremit, Ziraat Odaları, Zeytin Üretici Derneklerinden oluşan bir heyetle yasa tasarısının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'na gittik. İstanbul'dan Ankara'ya hareket etmeden önce toplanan 23.744 imzayı liste halinde kağıtlara bastırdım. Dilekçemizle beraber iki klasör halindeki imzalarımızı hem Sanayi Komisyonu Başkanı'na hem de Tarım Komisyonu Başkanı'na elden teslim ettim ve o andaki imzaların 47.500'e ulaştığını da gösterdim. Toplantı öncesinde parti gruplarında hem iktidar hem muhalefet yetkilileriyle görüşmeler yaptık ve görüşmelerimizi dile getirdik. Saat 13.30'da komisyon üyelerinin yanı sıra üye olmadığı halde toplantıya katılan toplamda 35'ten fazla vekilin katılımıyla başlayan toplantı, 4 saate yakın sürdü. Çeşitli partilerden vekiller söz alarak görüş bildirdi ve bir vekil hariç hepsi yasa tasarısının aleyhine görüşler bildirdiler. AKP Balıkesir Milletvekili Sayın Cemal Öztaylan da tasarı aleyhine etkileyici bir konuşma yaptı. Milletvekillerinden sonra söz sivil toplum kuruluşlarına geldi. Maden lobisini temsil eden İsmet Kasapoğlu dışında konuşan ben dahil tüm dernek ve birlik üyeleri tasarının vehametini dile getirdik. Görüşler şu noktada birleşti. Bu yasa tasarısının esas komisyonu tarım komisyonu olmalıdır. Enerji Bakanlığı'nın ve Enerji Komisyonu'nun zeytin gibi önemli bir tarım ürünün geleceği hakkında karar merciği olması kabul edilemez. Bu yasa zeytinliklerin yok edilmesinin önünü açmaktadır. Bu tasarı bu haliyle kabul edilmemelidir. Zeytin hayattır demeye ısrarla devam edersek en azından bu yasama yılını atlatma imkanımız olduğunu sezdik. Bundan sonrası süreçte... 67.000'den daha çok kişiye ulaşmak için kampanyayı paylaşma ve duyurmaya devam etmemiz gerek. Paylaşımlarınız sayesinde imzalar arttıkça yetkilileri hem dijital olarak hem e-mail ile iletecek hem de imzaları klasörler halinde teslim etmeye devam edeceğim. Ayrıca eşinize, dostunuza, komşunuza change.org change.org.taksim.zeytinhayattır adresine girerek imza atmalarını söyleyebilirsiniz. Zeytincilerin sonsuz teşekkürlerine iletiyorum Ankara'dan demiş Salih Madra. Destekçilerine gönderdiği bu mektubunda. Günün ikinci haberi için şimdi Ankara'dan çıkıp Bursa'ya gidiyoruz. Hurda teşvikinin çıkmasını istiyoruz diyerek kampanyasını başlatan Samet Öztürk şöyle devam etmiş. Piyasada dolaşan 20 yaş üzeri ve otomobiller hem trafik için tehlike oluşturuyor aynı zamanda ise çevre içinde tehdit oluşturuyor. Bütün çevrecileri ve eski otomobil sahiplerine bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz demiş. Samet Öztürk bu kampanyasında eski arabaların Hurda'ya çıkması için. Günün son haberi için şimdi İstanbul'a dönelim. Diyor ki Emre Setre modifiyenin kanunsuzca yasaklanmasına karşı çıkmalıyız. Kampanyasının içeriği de şöyle devam etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nde yasal olarak satılan devlet tarafından vergisi alınan modifiye ismi altında toplanmış bu aksesuarların araçlara takıldığında suç sayılmaması gerekir. Devlet bu parçalardan öncelikle gümrük vergisi daha sonra KDV almaktadır. Yani bu parçaların ithalatı, ihracatı ve üretimi de yasaldır. Kanunen araçlarda yapılmış herhangi bir değişiklik bir ay içerisinde trafik tescil kuruluna bildirilmeli ve bu değişiklikler de ruhsata yazdırılmalıdır. Ancak trafik tescil kurumu modifiye adı altında hiçbir parçayı ruhsata yazmamaktadır. Dünyanın bütün ileri gelen ülkelerinde olduğu gibi trafiği tehlikeye atmayan ve çevreye zarar vermeyen parçaların yasal sayılması gerekmektedir. Üretici firmalar tarafından testleri yapılmış ve onay alınmış bu parçaların araçlara takılmasında herhangi bir engel olmamalıdır. Yol için elverişli ya da pist için elverişli olarak bu araçlar ikiye ayrılmalı ve buna göre düzenleme yapılmalıdır. Ruhsata da bu şekilde işlenebilir. Modifiye'li araçlar trafik kurallarına uymaz sürekli yarışırlar, bütün kazalara sebebiyet verirler diye bir durum söz konusu değildir. Bu tamamen yanlış bir algıdır. Modifiye'li araç kullanan şoförlerin diğer şoförlerden hiçbir farkı yoktur. Aksine büyük bir çoğunluğu araçların motor aksamından dış ve iç aksamından çok daha fazla anlamaktadır. Modifiye sadece bir tutkudur, hobidir. Araçlar da aynı şekilde kendimiz yaptığımız gibi değiştirmektedirler Üzerimize giysi almaktan ya da spor yapıp vücut geliştirmekten, fotoğraf çektirmekten ya da bunun gibi özel zevklerden farklı bir durum değildir. Kanunda modifiye yasaktır diye bir ibare de yok. Kanunda zaten her şey belirlenmiş. Örneğin nasıl ki alkol sınırı 0.5 promil aynı bunun gibi egzoz içinde bir DB sınırı ve kirlilik sınırı bulunmaktadır. Bu sınır geçilmediği sürece aracında egzoz var denilip trafikten men edilmesi kanunlara aykırıdır ya da görüşü engellemeyen dış aksesuarlar için aynı şekilde ceza yazılması söz konusu bile olmamalıdır. Modifiyeyi yasaklamanın tüm sanayi parçalarını yasaklamaktan, resmi servis dışındaki bütün servisleri yasaklamaktan hiçbir farkı yok. Bu sebepten talebimiz tamamen yasalara uygun ve mantıklı. Modifiye sektörü çok ciddi bir sektördür ve şu anda yaşadığımız zamanda da, Dünyada en ön planda olan otomobil sektörüdür. Modifiyeyi yasaklamak ülkeyi zamanın gerisine götürecek ve zarar verecektir. Bunların sadece birkaç örnek verdiğimiz bu kanunsuzluğa ve bu özgürlüğün de kısıtlanmasına bir demek dur demek istiyorsanız bu kampanyaya katılın arkadaşlar. Yeteri kadar imza toplayabilirsek TSI'ye başvuracağım bu imzalarla birlikte. Bu kadar çok talebe hayır demelerinin mümkün olabileceğini hiç zannetmiyorum. Ağustos sonunda bu kampanya sonunda yeteri kadar imza alırsa başvuruları yapıp en azından bu kanunsuzluğa bir dur demek için yasal bir yol deneymiş olacağız diyor Emre Setre modifiye hakları için başlattığı kampanyasında. Değişim rüzgarları sizi bu yaz sıcağında serinletmeye devam etsin. Siz de değişmesini ve iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Esen kalın.